Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Kırklareli'nin Vize ilçesinde Evren Mahallesi ve Okçular Köyü sınırları içerisinde yer alan ve daha önce bilirkişi heyetinin taş ocağı faaliyetine uygun olmadığı yönünde karar belirttiği sahaya iki taş ocağı daha açılmak isteniyor. İlk açılmak istenen taş ocağı için Edirne İdare Mahkemesi'nin yürütmeyi durdurma kararıyla dava açtıklarını ve bilirkişinin lehlerinde karar verdiğini Hatırlayan Vize Doğa Derneği Başkanı Demir Aypar Ekber, ''Hal böyleyken nasıl oluyor da aynı sahaya iki taş ocağı daha açılmak isteniyor? Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz.'' dedi. Görünüm gazetesinden Çınar Türkmen'in aktardığına göre mevcut taş ocaklarının çevreye verdiği zararın görmezden gelindiğini savunan Eker, İlçemizin en verimli tarım arazileri kamyonlardan kalkan toza maruz kalıyor. Hakim rüzgarlar taş ocaklarından kalkan tozla çiftçilerimizin ürünlerine zarar veriyor. Verim kaybına yol açıyor. Ürünlerin kalitesini düşürüyor, ürünün fiyatları düşüyor. Bilmiyorlar mı? Çiftçi üretemezse hepimiz aç kalırız dedi. Resmi gazetede yayınlanan karara göre Amasya, Bolu ve Trabzon'daki 15 yaylanın statüsü kaldırıldı. Alınan bu kararla birlikte yaylaların imara açılmasında da önü açılmış oldu. Listede Trabzon'daki dünyaca ünlü Hıdır Nebi Yaylası da var. Hıdır Nebi Yaylası'nın da statüsünün değişmesi tartışmalara yol açtı. Yayla doğa turizmi açısından uzun gövden sonra yerli ve yabancı en çok ziyaretçi sayısına sahip olan yer olarak kabul ediliyor. Yayla ve yakın çevresi için imar planı ve master plan çalışmalarını ilçe belediyesi tarafından turizm bakanlığından alınan ön izinle başlanmıştı. Alınan bu kararı eleştiren CHP Doğa Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, söz konusu alanların ormanken yayla statüsüne getirildiğini, şimdi ise yayla statüsünün kaldırıldığı için bu alanların tekrar orman statüsüne alındığını hatırlattı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Karayet köyünde faaliyetlerini yürüten demir madeninin atık havuzu çöktü. Ağır metaller içme suyunun sağlandığı Madra Barajı'na karıştı. CHP Balık Esir Milletvekili Ensar Aytekin, köyün mera alanlarını gasp ettiniz. Şimdi de canlarını tehlikeye atıyorsunuz dedi. Aytekin, madenin yanındaki dereye akan sulara Ağır metallerin karıştığını ve bu denenin de dikili Bergama, Ayvalık, altınova ilçelerinin su ihtiyacını karşılayan Madra Barajı'na aktığını söyledi. Aytekin suya karışan ağır metallerin, dikili Bergama, Ayvalık ve Altunova yaşayan insanların evindeki içme suyuna kadar gideceği uyarısında bulunarak yetkililere köyün mer alanlarını gasp ettiniz. Şimdi de canlarını tehlikeye atıyorsunuz. Burada bir cinayet işleniyor. Bu cinayeti bu ülkeyi yönetenlerin gelip yerinde görmesini istiyoruz dedi. İSKİ verilerine göre barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta %19,16'ya kadar inerken o günden bu yana etkili olan yağışlı havayla barajlardaki su miktarı %19,13 arttı. Yani ikiye katlanmış. Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre kente su sağlayan barajlardaki dolluk oranı bugün itibariyle %38,29 olarak ölçüldü. Son iki günde yağışların... Barajlara %4,07'lik bir katkısı daha olduğu söyleniyor. İyiymiş gibi görünen kötü bir haberle devam edelim. Türkiye'nin yıllık ham petrol üretimi 2019'a göre 1,5 milyon varil artışla 22 milyon varile ulaştı. Yıllık doğal gaz üretimi ise 457 milyon metreküp seviyesine yükseldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada. Türkiye'nin petrol üretiminin salgında da hız kesmediğini belirterek dünyanın koronavirüs salgınıyla mücadele ettiği 2020'de Türkiye'nin enerji alanında atılan adımlarla öne çıktığını iddia etti. Hürriyetten Neşe Karanfil'in haberine göre dönmez. Milli enerji ve maden politikası kapsamında daha fazla yerli daha fazla yenilenebilir diyerek başlattığımız üretim hata ham petrol ve doğalgazla da devam ediyor. Tüm dünyada düşen üretim ve azalan ekonomik faaliyetlere karşılık Türkiye olarak ham petrol üretimimizi arttırdık dedi. Bunun için kullanılan kaynaklar keşke yenilenildir enerji için kullanılsaydı diyoruz. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Doktor Erol Kesici bugün 2 Şubat Dünya Sula Kalanlar Günü'nün kutlama günü değil artık anma günü olduğunu söyledi. Türkiye'nin Ramsar Sözleşmesi'ne taraf olan 145 ülkeden biri olduğunu hatırlatan Doktor Kesici, 135 sulak alan belirlenmiş olmasına rağmen bunlardan 1 milyon hektarlık sahayı içeren, 53'ü ulusal, 9'u mahalli, 14'ü uluslararası öneme sahip toplam 76 alanın Ramsar kriterlerine göre sulak alan olarak tescil edildiğini kaydetti. Doktor Kesici, Seyfe, Kuyucuk, Meke gölleri tamamen kurudu. Sultan sazlığının çok büyük bir kısmı kurudu. Manyas, Burdur, Uluabat, Göksu, Kızılırmak, Gediz Deltaları, Ak yatan ve yumurtalıkla günleri aşırı oranda kuruma, kirlilik ve biyolojik çeşitlik azalması sorunları yaşıyor. Kızören Obru'da aşırı oranda kuruma var. Yeraltı suyu kaynaklarının tarımsal amaçlı çekilmesi nedeniyle çevresinde bu sefer yine obruklar oluştu. Bunlar içerisinde en iyi durumda olan Nemrut Kalbi ancak burada da su seviyesinde azalma var ve insan faaliyetleri sınırlandırıldı dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz.